Efendim iyi günler, iyi günler. Size de iyi günler efendim, size de iyi günler. <gülüyor> Hayırdır kara gözüm, elinde mendil falan. <gülüyor> Halay başıyım da ondan. Halay başımı Yarın düğün var, unutmayayım diye elimi aldım hemen şimdiden. Ha ha evet evet, yaz ayları malum düğün ayları. E, hadi bakalım. De, doğru söylüyorsun da artık yaşlandık, haftada iki üç düğün ağır geliyor. İki üç mü? gözüm simitçiliğin alemi yok. Onunla alakası yok. Gitmesem yaka paça götürüyorlar yahu. Hadi yahu, sebep? Ben öyle düğünlerde kenarda oturup... ...kuru pasta yiyenlerden değilim de ondan. Ha, halay başıydın. Doğru, doğru bak. Yok, yok. Ondan değil. Ee, neden? Bak acaba, ben sabahın göründe damatla kalkıp... ...giderim damat tıraşına. Başlar orada benim serüvenim. Serüven? Damadı alırım avucuma. Artık insafıma kalmış... Berberimi olurum, boyacısı mı olurum Allah bilir. Ne o? Bunlar birer adet filan mı? Ne bunlar? Kara. Evet, evet, evet. Adet, karagöz adetleri. Zavallıları halden hale sokuyorsun yani. Yok ya, damadım bir şeyden çaktığı yok. Bizler eğleniyoruz. E, hadi bakalım. Tabii canım damat geçici körlük yaşıyor. Geçici körlük mü? Ha, ha sen heyecan diyorsun, heyecan. O heyecanda insan maymuna dönse fark etmiyor. <gülüyor> doğrudur, doğrudur karagözüm. <gülüyor> İyi <gülüyor> ee, sonra anlat bakalım. Damatla biraz eğlendikten sonra geçiyoruz salona. Tabi burada devam ediyor. Geçici körlükten faydalanma hareketleri filan. <gülüyor> bak sen bak sen. Hele bir keresinde girdik salondan içeri baktım kapıya. Manken gelinle damat koymuşlar. Yandı tabi beynimde ampul. Bak sen bak bak. Aldım manken gelini koydum damadın yanına. Yapma ya. Aradan tam iki saat geçti damadın uyandığı yok. E, gelin alınmıştır. Merak etme. Onun da koydum yanına manken damadı anladığı yok. Ne zamanki davetler bunlara bakıp bakıp gülünce o zaman çaktı köfteyi. <gülüyor> <gülüyor> komik olmuş Karagöz'üm komik. Anladın mı şimdi neden çağırdıklarını? Anladım Karagöz'üm anladım anladım. Sonra halay malum. Ama en sonundaki... ...tam benim eğlence. Nedir o? Düğün arabası. Kurulurum şoför koltuğuna... ...başlarım dat dat dat dat dat dat dat... dat. O oh, sollama hakkı bende... ...patinaj hakkı bende. Patinaj? Daha neler Karagözüm? Ya öyle bizim millet düğün arabasına... ...sadece el sallar, gülücük atar. İyi de sen de işin cılkını çıkarttın ama. Sonra deponun sonunu görünceye kadar... Ver elini İstanbul, dart, dart dart dart dart dart. Açmışım müziği de sonuna kadar, yollar senin birader. Ee, biraz öyle. İşte ne zaman gece yarısı olur, o zaman gelirim eve. <gülüyor> Güzel bir gün olmuşa bakara gözüm. Benle geçirince öyle birader. Şey, yarın mıydı bu düğün? Yarın acıvat yarın. Gel gel. Gelmeyeni dövüyorlar vallahi. İyi, iyi. Mecbur gideceğiz o zaman. <gülüyor> evet, mecbur. Bak sen.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 Serkan Öfsür teknik yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan Paris seyri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>